Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, hutbenin başında okuduğum surenin ayeti ha, okuduğum ayet hadis suresinin ayetiydi. Allah subhane ve buyuruyor, müminler için daha vakit gelmedi mi Allah'ın zikriyle imanlarını coştursunlar. Müminlerin için daha vakit gelmedi mi kendilerine inen Kur'an ile imanlarına iman kassınlar. Değerli kardeşlerim, Sahabeden gelen rivayetlere göre imanın üzerinden dört veya dokuz iki rivayet vardır. Dokuz yıl geçtikten sonra bu ayetmiştir. Bu ayet müminlere şunu demektedir. Ey iman ederler tamam iman ettiniz. İlk gün iman ettiğinizde imanınız zirvedeydi. İlk gün iman ettiğinizde imanınız çok üst bir düzeydeydi ama zaman geçtikçe, vakit geçtikçe, zaman uzadıkça İmanınız eksildi, imanınız azaldı, imanınız pürs körsüdü, imanınız zayıfladı. Nasıl ki bir elbise üzerine gi üzerinize giydikçe eskiyorsa, nasıl ki kullandığımız bir alet kullandıkça eskiyorsa, iman da böyle eskiyecektir. İşte Allah subhanahu teala ey müminler diyor, imanınıza iman katmanın daha zamanı gelmedi mi? İmanınızı yenilemenin daha zamanı gelmedi mi? Sakın siz şöyle olmayın. Ve la tekunu kellezine utul kitap. Siz kitap ehli gibi olmayın. Ne yaptı o kitap ehli? Daha önceki kitap ehli min kablu fe ta'ale aleyhim İman ettiler. İmanın üzerinden zamanlar geçti. İmanlarını yenilemediler. İmanlarını tecdit etmediler. İmanlarını artırmak için mücadele içine girmediler. Ve kasat Kalpleri kas katı oldu. Şu an bizim olduğumuz gibi. Değerli kardeşlerim birçok mecliste şunu duyarsınız. Eskiden şöyleydik. Eskiden böyleydik. Eskiden yola çıktık mı böyle böyle yapardık. Ama bugün şöyle şöyle oldu böyle hiçbir şey olmadı. Mazereti sadece kendinizi arayın. Sıkıntıyı sadece kendinizi arayın. İman ettiniz. İmanınız ilk gün alev alev yanıyordu. İmanınız ilk gün zirvedeydi. İlk iman ettiğiniz dönemde imanınıza iman katmıştınız. İmanınızı ziyadeleştirmiştiniz. Ama imanınızı yenilemediniz. İmanınızı korumadınız. İmanınıza bakım yapmadınız. Eskiyen imanınızı yenileme çabasında bulunmadınız. İmanınız zayıfladıkça zayıfladı. İmanınız zayıfladıkça zayıfladı. Ve şimdi ahvah içerisinde eskiden şöyleydik eskiden böyleydik diye ne yapıyorsunuz serzenişte bulunuyoruz kardeşlerim imanlarınızı yenileyin muaz bin cebel diyor heyya bina nü'min sa gelin hep beraber oturalım iman edelim yani imanlarımıza iman katalım diyor. değerli kardeşlerim ehli sünnetin en temel ilkesi el imanu yezidu ve enkus iman artar ve eksilir değerli kardeşlerim iman tefekkürle artar İman Allah'ın zikirle artar. İman salih amelle artar. İman gece kıyamıyla artar. İman secdeyle artar. İman oruç ile artar. Değerli kardeşlerim, boş konuşmak, yalan konuşmak, haramlara bakmak, haramları dinlemek, haramlara tevessül etmek imanı zayıflatır. Kardeşlerim, imanlarınızı yenileyin. Salih amellere sımsıkı yapışarak İmanlarınızı yenileyin salih amellerle müdavim olarak imanlarınızı yenileyin değerli kardeşlerim Allah'a tövbe ederek yapmış olduğunuz masiyetlerden yüz çevirerek Allah'a istiğfarda bulunarak imanınızı kötülüklerden koruyun değerli kardeşlerim bir kere yemek yiyip bir daha yemek yemediğiniz oluyor mu mesela uyku ihtiyacımızdır Bugün uyuduk tamam bugün uyuduk artık bir hafta uyumamıza gerek yok diyor muyuz? Su içmek ihtiyacımızdır. Sabah su içiyoruz ihtiyacımızı gideriyoruz. Artık bir daha su içmeyelim diyor muyuz demiyoruz. Çünkü bedenin ihtiyaçları vardır. İhtiyaç hasıl oldukça uyumamız gerekir. İhtiyaç hasıl oldukça yemek yememiz gerekir. İhtiyaç hasıl oldukça su içmemiz gerekir. İşte kardeşlerim imanda böyledir. Biz bir kere iman ettik, artık bundan sonra ebediyen iman üzere kalacağız diye bir şart yoktur. İmanınızı yemekle devamlı doyurmanız gerekir. İmanınızı suyla devamlı beslemeniz gerekir. İmanınızı uykuyla devamlı zinde tutmanız gerekir. İmanımızın yemeği namazdır. İmanımızın suyu oruçtur. İmanımızın uykusu haramlardan uzak durmaktır kardeşler. Rabbim bizleri bugün dinlediğimiz bu hutbeyle, bugün dinlediğimiz bu nasihatle amel eden, imanlarına iman katan, imanlarına iman katma mücadelesi veren kullarından eylesin.